Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhaba sevgili Radyo Havan dinleyicileri Ben Kenan Başaran Paslaşmalarda birlikteyiz Geride bıraktığımız haftanın En önemli konusu Şüphesiz milli takımın ee, Avrupa Futbol Şampiyonası için oynadığı playoff maçlarıydı. Türkiye grubunu Hasberkader ikinci bitirdikten sonra ee, Euro 2012 kısaltmasıyla Avrupa Futbol Şampiyonasına gitmek için Hırvatistan'la playoff maçları oynadı. Bu ikinciler arasından yapılacak bir seçim. Ee, turnuvasıydı. E, Türkiye Hırvatistan'ı yenerse baraj maçları sonunda yeniden büyük bir turnuvaya gitme hakkı elde edecekti. Avrupa Futbol Şampiyonası önümüzdeki yaz e, düzenlenecek. Ukrayna ve Polonya ortaklaşa düzenliyor. Son yıllarda e, böyle ortaklaşa turnuva sayısı artmaya başladı. Bu hem ışık e, ekonominin zorladığı bir durum hem de e, malum e, Doğu bloku dağıldıktan sonra e, çok sayıda ülke meydana geldi ve herkes büyük bir turnuva düzenlemek istiyor UEFA da bu şekilde bir yöntem uyguluyor anladığım kadarıyla her neyse e, Türkiye en son e, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Türkiye 2010 Dünya Kupası'nı kaçırmış ve Gus Hiddink'i getirerek göreve kendisine iki önemli hedef koymuştu. Birisi Euro 2012, diğeri de 2014 Dünya Kupası. Bu arada tabii böyle yok Euro 2012'ydi, yok Dünya Kupası 2014'tü falan derken Ömrümüzde 2-2-4-4 böyle eksilip gidiyor. O turnuvadan bu turnuvaya derken bir bakıyoruz ki ömrün büyük kısmı topun peşine geçip gitmiş. Neyse bu ayrı mesele. Türkiye Hırvatistan'la ilk maçını İstanbul'da oynadı. Büyük bir umut bağlanmıştı bu maça. Evet, Hırvatistan güçlüydü. Türkiye'nin sorunları vardı. Özellikle teknik direktör Gosheringle ile ilgili sıkıntılar vardı. Hocayla medya arasında özellikle bir e, sorun vardı. E, hocanın oynatmak istediği futbolla e, medyanın oynatılmasını istediği futbol arasında bir fark vardı, bir tereddüt vardı. İstanbul'daki maç daha başlamadan bitti. Türk Telekom arenadaki maç ikinci dakikada yenilen golle 1-0 geriye düşüldü. Ondan sonra bir 15-20 dakika Türkiye var gücüyle şuursuzca saldırdı. Bu tam da Gus Hiddink'in anlatmaya çalıştığı durumdu. Böyle bilinçsizce sadece duygularla hareket eden bir milli takımın başarılı olamayacağını söylüyordu. Ama hayır diyenler de bilekiz Türkiye'nin başarıya ancak bu şekilde duygularını, coşkusunu kullanarak ulaşacağını, Gus bunun kullanması gerektiğini dile getirdiler. Hasılı maç... 3-0 Türkiye'nin aleyhine bitti Hırvatlar Hırvatlar İstanbul'da turu alıp evlerine döndüler ikinci maç artık bir formaliteydi İstanbul'daki maç üzerine daha detaylı konuşalım öncelikle bir müzik arası verelim Arkasından tekrar birlikte olalım İskanıyorum, derdime dalıp ben. Yakacak mı? Gözyaşım durmadan Hep böyle akacak mı? Kara kara kara Gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi Başka biri sarıyor mu? Pırıl pırıl saçlar, şey yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller, başka bir el tanıyor mu? Kıskanıyorum. Kıskan Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu? Kara kara kara gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu? Ben Kenan Başaran. Paslaşmalar devam ediyor. Radyo Havan'dasınız. İstanbul'daki maç skoruyla olduğu kadar sahadaki futbolcuların tutumu ve seyircilerin protestolarıyla da çok konuşuldu. Şimdi 1-0 geri düşebilirsiniz. 2-0-3-0 ama özellikle milli takımda Verdikleri demeçlerle vatan millet Sakarya edebiyatını sık sık kullanan futbolcularımız 60. dakikada pes ettiler. Bazı futbolcular sarı kart cezası sarı kart ceza sınırındaydı ve bir sonraki maçta oynan oynamayacak şekilde gereken tırnak içine kartı almaktan geri durmadılar. Çoğu sarı kart görüp cezalı duruma düştü ve Hırvatistan'daki revanşa gitmedi. Sormak lazım. Nerede sizin milli duygularınız? Madem bu kadar abartıyordunuz. Bir diğer olay a, Volkan, Kaleci Volkan Demirel tribünler tarafından protesto edildi. Daha önce de Türk Telekom Arena'da Emre Belezoğlu protesto edilmişti ve Emre Türk Telekom Arena'da maç oynamanın zor olduğunu, yanlış olduğunu, orada Galatasaray'da taraftarların kendilerini protesto etmesinin hiç çık olmadığını, çünkü milli takım için mücadele ettiklerinin unutulduğunu söyledi. Hırvatistan maçında bu protestolar özellikle Volkan'a karşı Hat safhaya çıktı. Volkan dayanamadı ve döndü tribünlere bir takım hareketler yaptı. Yani siz devam edin bu kafayla der gibiydi. Şimdi burada yine Türkiye'nin Türkiye'de yaşayan halkın insanların kafa karışıklığının ne kadar net olduğunu gösteriyor bu örnek. Hani Avrupa'da şurada burada bu tür olaylar yaşanıyor. Fakat, şimdi biz e, başarıya gidince ya kulüp ya milli takım üzerinden böyle bir esiyoruz, bir gürlüyoruz ki hani gidemeyeceğimiz, alamayacağımız bir şey bırakmıyoruz. Ve bunu da bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi Kullanarak dillendiriyoruz. Hani Ama başarısız olunca Aynı insanlar O takımın parçalarını Bu sefer ayrıştırmaya başlıyorlar. Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı diye. Evet İnönü'de oynanıyorsa Beşiktaşlı futbolcuları Kollanıyor. Gerçi Beşiktaş çok fazla oyuncu veremiyor Milli takıma artık. Saracolu'nda oynanıyorsa Galatasaray'la futbolcular protesto ediliyor. Ve sormak lazım. Yani aslında e, volkanın protesto eden grubu grubun dışarı çıkmasını ma engelleyip o insanları götürüp stadın büyük bir salonda çay kahve sandviç ısmarladıktan sonra arkadaşlar çok merak ediyoruz sizin duygularınızı. Yani Milli formayla oynayan bir oyuncu neden protest ediyorsunuz? Bakıyorsunuz maçta kaleci Volkan'ın bariz hatası yok. Yani onun yüzünden aman aman bir hata yok. Yani siz diyorsunuz ki vatan, millet, Türkiye ama bu arma için oynayan bir milli oyuncuyu neden protest ediyorsunuz? Bir bilelim. yani Biz de anlayalım. Belki siz haklısınız diye sormak lazım. Çünkü başka türlü ahkam keserek bu sorun cevabını ben bulamam. Bulamıyorum yani. Volkan Fenerbahçeli değil ki orada. Orada Türkiye milli takımının bir oyuncusu orada. Yani yok eğer bundan sonra sahada yer alan oyuncuların kulüp kimliklerini öne çıkartarak biz maç izleyeceksek ha, o zaman da Dediğim gibi bu milliyetçilik edebiyatını bırakalım. Yani herkes maçtan sonra desin ki milli takım değil de Galatasaray'da oyuncuların ya da Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı oyuncuların başarılı ya da başarısız olduğu bir maç izledik. Yani başka yolu yok. Kaleciye ana avrat küfür. Muhtemelen o da onlara o şekilde karşılık verdi. Ve sonra da kalkıyoruz. Biz Euro 2012'ye niye gidemiyoruz? Bu kafayla daha önce gittiklerim bile kar aslında. O kadar çok kronik sorunlarımız var ki e, ama hep e, sonunca endeksli oyunlar peşinde koştuğumuz için yani kendi gerçekliğimizde bir türlü e, yüzleşmiyoruz. Bir, bir türlü e, neşteri kökünden vurup hakikaten yepyeni bir ağaç e, ekmiyoruz, bir fide ekmiyoruz, yeni bir ağaç e, ortaya çıkartmamızla yetiştirmemiz lazım. Mevcut ağacı biraz dallarını falan budayarak olmuyor, kök o kadar sıkıntılı ki, e, o yüzden bir ileri iki geri. Gidiyoruz. Bir son ara verelim. Ondan sonra paslaşmaları finale sonuçlandıralım. Sevince güzel yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel bana ellerini dinler. hayat seni sevince güzel sana gör. Ben Kenan Başaran, radyo alandasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Final maçının, playoff maçının finalini, ikinci final ayağını diyelim. Dün Hırvatistan'da, Zagreb'de oynadık. Genç, farklı bir kadro vardı. Çünkü ilk maçta bir sürü cezalı oyuncu ortaya çıkınca. Tabi da 3-0'ın verdiği rahatlıkla Maçı çok fazla böyle... Aman aman asılmadılar. Mevcut skoru koruyup e, oyunu bitirmek istediler. O sahipli oynadılar. E, bizim takım daha az fırsat olan biraz daha genç e, oyunculardan kurulu kurulu olduğu ve de 3-0'ın da verdiği bir moral bozukluğundan sonra hani gurur, onur mücadelesi verdiler ve e, bunda da başarılı oldular. 0-0 bitti maç ama Önemli olan dik durmaktı. Mücadele etmekti. Dünkü milli takımda bunu başardı. Ve hemen arkasından daha sıcağı sıcağına e, teknik direktöre bazı yorumcular sallamaya başladı tabiri caizse. Efendim niye İstanbul'daki maçta bu oyuncular oynamadı? E, edep yahu. Edep. Yani İstanbul'daki maçta Arda'yı Emre'yi Efendim Volkan'ı Hakan Balta'yı, Sabri'yi kesecek ve bu çocukları sahaya sürecek. Bu yorumcular da alkışlayacak. Daha o gün, o saatte o adamı ipe gönderirlerdi. Vay efendim nasıl ardalar, emreler oynamaz diye. Bizim en büyük sorularımızdan biri sporda medyanın Tabi diğer alanlarda da öyle de bu alanda konuşalım bugün. Spor medyasındaki yorumcuların iki yüzlü tutumu. Hiçbiri maç öncesi bir kadro önermez, bir oyun sistemi önermez. Her şey olup bittikten sonra konuşmaya başlarlar. Oysa eskiden maç öncesi yazılar vardı. Bir yazar görüşünü dile getirirdi. Ya şöyle şöyle şöyle şöyle olursa diye. Maç sırasında da eğer dedikleri çıkmışsa dünkü yazımızda da belirttiğimiz gibi der. Ama şimdi bunlar kalktı, birçok televizyon var, yorumcu arkadaşlar oralara ahkam kesip duruyorlar ve oynandıktan sonra daha çok cevalleşiyorlar. Oysa oynandıktan sonra ben de konuşurum. Sen o paraları, o kadar şöhreti oynamamış maça dair fikir jimnastiği yapmak için alıyorsun esasen. Hasılı Türkiye'nin Euro 2012 macerası sona erdi. Ukrayna ve Polonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada yokuz. Tabii hemen Gus Hiddink'in gönderilmesi tartışmalarına geçeceğiz. Gus Hiddink maç sonrası verdi demişti. Evet, yüksek ihtimalle Türkiye'nin başında olmayacağım dedi artık. Gus Hiddink Başarılı başarısız mesele bu değil. Mesele bizim Gus Hiddink'den ne umarak ona gel bu ülkenin takımının başına geç dediğimizdir. Gus Hiddink sürpriz bir adam değil. Gus Hiddink daha önce milli takımlar düzeyinde Kore'yi, Güney Kore'yi, Avustralya'yı ve Rusya'yı çalıştırmış ve başarılı olmuş bir hoca. Farklı kültürlerde başarılı olmuş bir hoca. O halde hoca başarı Hocanın kariyerine dair sorun yok. Ve diyorsunuz ki hocam biz 4 yıllık bir stratejik plan hazırladık geliyorsun. 4 yılda Türk futbolunu kalkındırıyorsun. Ama bu arada yarışmacı kimliğimizi de kaybetmiyoruz. Yani hem yeni dönüşmüş bir milli takım istiyorsunuz. Hem de e, bu arada katılacağı turnuvalarda başarılı olmasını. Ya çok şey istiyoruz. Ama Neyse hoca da kabul etmiş gelmiş. Fakat Gussilin'in bir oyun anlayışı var. Bir şablonu var. Bir yaklaşımı var. Adam diyor ki ben diyor aklı öne çıkartan sakin taktik ve oyun disiplinine riayet eden bir takım yaratmaya çalışıyorum diyor. Fakat diyor siz duygusal bir ülkesiniz. Takımınız da ona göre Maç içerisinde benim verdiğim oyun disiplininden, taktiğinden sık sık kopuyor diyor. Ki bunu Hırvatistan maçında da gördük. Yani ya biz hocaya uyacağız ya hoca bize uyacak. Hoca gelmiş 65'ine. Ben bu saatten sonra değişemem diyor zaten. Hatta soruyorlar Türkiye'yi bıraktıktan sonra ne yapacaksınız? Geleceğiniz ne olacak diye soruyorlar. Vallahi diyor benim arada gelecek planlayacak durumum yok diyor. Açık açık söylüyor. hani e, Böyle bir durum varken ortada hocanın değişmesini istemek anlamsız. İşte en fazla gönderirsiniz, böyle değiştirirsiniz. E, hasılı e, başımıza getirdiğimiz insanın oyun zihniyetine direnirsek başarı gelmez. Ben şundan eminim. Eğer samimiyetle Gusidinik desteklenseydi kesinlikle 2014'de gider ve daha başarılı olurduk. Ama dediğim gibi e, biz uzun vadeli işlerin değil kısa vadeli işlerin peşine koşuyoruz. Gusidinik başarısız oldu. E, peki tamam o diyelim ki doğru takım seçemedi vesaire vesaire. Peki bizim konuşmamız gereken başka daha önemli şeyler yok mu? 4-5 aydır daha doğrusu da. temmuzdan beri biz şike soruşturmasını tartışıyoruz. Ligler ertelendi, oyuncular maç e, trafiği karıştı. E, ligde 2 güne bir, 3 güne bir maç oynandı. E, bir bazı futbolcular, özellikle Fenerbahçeli futbolcuların e, kafası karma karışık. Milli takıma gelen Volkan e, başkanı içeride diye sakal e, bırakıyor, protesto eylemi yapıyor. Öylesine ruh hali karma karışık futbolculardan kurulu bir milli takım yönetmek kolay mı? Bunları konuşmuyoruz hiç. Bunları konuşmuyoruz. Ee, onun dışında federasyon yönetimi değişmiş. Altısı eski yönetimden olduğu halde bu hocayla yollarını ayırmak için girişimlerde bulunuyorlar. Hoca yönelik eleştirileriz. Göğüslemiyorlar, savunmuyorlar kamuoyu önünde. Ve Futbol Federasyonu Başkanı Göreve geldi Temmuz'un hatta Haziran'ın sonundan beri Gus Hiddink'le sadece bir kez konuşmuş, görüşmüş. Oysa ki Mahmut Özgünler'le haftalık bir görüşmemiz vardı diyor. Telefonla da olsa, yüzde de olsa. Yani o kadar farklı etkenler var ki. Gus Hiddink neden Hollanda'da kalıyormuş da çok fazla Türkiye'ye gelip gitmiyor. Yani anlaşma baştan böyle yapılmış. Adam demiş ki iki tane ofis kuruyoruz. Bir Avrupa bir Türkiye. Ben daha çok Avrupa'daki ofisin başında kalacağım. Oradaki, yaban, e, oradaki futbolcuları izleyeceğim. Kabul ediyorsunuz. Parasını kabul ediyorsunuz. Şimdi bunları niye tartışıyoruz? Niye şu kadar para alıyor diye konuşuyoruz? Niye Türkiye'ye gelmiyor diye konuşuyoruz? Sözleşme ilk imzalandığı gün bunları konuşmak lazımdı. İş işten geçtikten sonra değil, kapı gibi sözleşme yaptığı için değil, kötü sözleşme yapan hocaları eleştirmemiz lazım. Biz yine filmi başa sarıyoruz hasılı. Şimdi milli takım başına yerli gelecek. Malum bu yerli yabancı tartışması da ayıp kere ayıp. Bir futbolcu, kulüp takımında yabancı hocayla çalışıyor, orada kulübünün başarılı olması için gereken motivasyon ihtiyacını yabancı hoca oldu halde bulabiliyor da, milli takımda niye yabancı hoca olunca bir motive alamıyor? Hayret. Yani aynı şey. Alevsi de Souza geçen hafta çok güzel bir söz söyledi. Motivasyona ihtiyacımız yok. Motive olmamız için gereken şey formumuzdaki armadır. Bitti. Hele de büyük kulüpler için bu hiç gerekli değildir dedi hocaların şunun bunun bir takım motivasyon unsurları yaratmasına. E bu kadar milliyetçi geçinen bir ülkenin futbol takımı ay yıldızına bakar ve çıkar. Motivasyonu oradan alır. Hocasının da gerekli bilimsel taktik ve e, stratejik oyun planını ister. Hocam nasıl oynayın? Şöyle. Tamam. Gereken yüreği biz armamızdan alırız koyarız dersin olur biter. Ama hayır. Hep 200 lüce tutumlar bunlar. Hep başarısızlıkla yaratılan suni sebepler. Şimdi Abdullah Avcı e, büyük ihtimalle milli takım başına geçecek. Ve yıllardır süren tartışmada noktalanacak. Kendisine Başarılar dileriz eğer bu göreve gelirse. Diğer bir aday da Ertuğrul Sağlam. Yılmaz Vural her daim göreve hazır ama öf, o kendi e, bu isteklerini arzudan çok çok dile getirdiği için kale bile alınmıyor. Hani tırnak içinde Yılmaz Hoca ya işte denerek itibarsızlaşmıştır futbol kamuoyunda ki seçiciler nezdinde bence. O yüzden onun şansı yok. Abdullah Hucu gelirse de dediğimiz gibi başarılar dileyelim. Ümit milli takımdaki başarılarını, daha alt kategorilerdeki başarılarını dileriz ki üst yapıyı da taşır ve Türkiye'yi başarılara götürür. Ama önemli olan e, süreklilik sağlayacak bir mekanizma kurmaktır. Hem milli takımda hem e, kulüp takımlarında. Ama daha da önemlisi Türk futbolunun bu şike soruşturmasından sonra komple her yönüyle kendini yeniden tasarlaması yenile yenilemesidir. Yoksa biz aynı sıkıntıları sürekli yaşamaya devam ederiz. Paslaşmaların final bölümünde sözü biraz uzattık ama affınıza sığınıyoruz. Haftaya tekrar e, süperlik gündemiyle buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Radyo Havan'la kalın. Paslaşmalar.